Yerin hükümranlığına el koyan tağutlar insanlar üzerinde ilahlık taslayarak kendi hevalarından çıkarlarından çıkardıkları kanunlarla insanları köle konumuna getirdiler. Ve yine Rabbimiz şöyle uyarıyor. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka Tanrı yoktur. O yüce arşın Rabbidir. Hüküm koyma yetkisi, yaratan, yaşatan, rızık veren, koruyup gözeten, öldüren, dirilten ve yarattıklarının ihtiyaçlarını en iyi bilenin hakkıdır. Kim, insanların bütün menfaatlerini Allah'tan daha iyi bildiğini iddia eder ve insanlara hükmetme hakkını kendinde görüyorsa... İlahlık iddiasında bulunuyor demektir. Kim de bu iddia sahiplerine itaat ediyorsa Allah'a şirk koşmaktadır. Allah yegane yaratıcıdır, ezeli ve ebedidir, varlığı kendindendir. Her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsanın eller ayaklar ve gözler sahibi oluşundan, ana babasının doğduğu zaman ve yerin seçiminde, renginde, şeklinde, biçiminde, ölümünde ve daha pek çok şeylerinde kendisinin hiçbir rolü yoktur. Evren üzerinde ve evrenin işleyişinde herhangi bir hükmü yoktur. O halde insan da diğer varlıklar gibi tek bir Allah'a ibadet edecek, tek Rab, tek melik ve tek ilah olarak onu tanıyacaktır. Nem suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah mı daha hayırlı, yoksa koştukları ortaklar mı? Yoksa gökleri ve yeri yaratan, sizin için gökten su indirip, onunla sizin bir ağacını bile bitiremeyeceğiniz, nice güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'ın yanında bir ilah mı? Yoksa yeryüzünü elverişli ve sağlam kılan, ortasından ırmaklar akıtan, kendisine sabit dağlar yerleştiren ve iki deniz arasına bir engel koyan mı? Allah'tan başka bir ilah mı? Yoksa sıkıntıya düşen dua ettiği zaman icabet edip kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı Allah'tan başka bir ilah? Mı? Yoksa önce yaratıp sonra onu tekrar eden ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı Allah'tan başka bir ilah? Mı? O ancak tek bir ilah tek bir Rab ve tek bir Melik olan Allah'tır. Allah'a ibadet etmek, yalnızca O'ndan yardım dilemek, yalnızca O'na güvenmek, yalnızca O'na tevekkül edip, yalnızca O'na dayanmayı gerektirir. Allah'a ibadet etmek, yalnızca O'ndan korkmayı gerektirir. Tevhidin bağlıları tek bir Allah'tan korkup, tek bir Allah'a güvenmenin ve yalnızca O'na dua etmenin verdiği güç, sükunet ve rahatlıkla başka hiçbir gücün önünde boyun eğmezler. Başka hiçbir fani ve yaratılmış güce el açmazlar. Başka hiçbir güçten korkmazlar ve secde etmezler. Bilirler ki Allah'tan başka Allah'ın izin vermediği hiçbir yaratık, hiçbir güce sahip değildir. Kendiliğinden hiçbir şeye zarar ve fayda verme kudretine sahip değildir. Hiçbir kuvvet ve kudret, gücü ne kadar büyük olursa olsun, güvenilmeye, dayanılmaya ve tevekkül edilmeye, kendisine el açılmaya layık değildir. Bu bakımdan tevhid, bağlılarına onur bahşeder. Yalnızca Allah'tan korkan, Başka hiçbir şeyden korkmaz, yılmaz, sarsılmaz. Çünkü her şey Allah'ın elindedir. O dilemedikçe kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Kendi iradesini bu mutlak iradenin içinde eritebilen tevhid bağlıları için fani ve ölümlü, sınırlı ve sonlu güçler bir hiçtir, önemsizdir ve zayıftır. Nahl suresinin 51. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak tek bir ilahtır. O halde yalnız benden korkun dedi. Kur'an ayetleri tevhidin temeli olarak tek Allah'a ibadet etmeyi öngörür. Tek Allah'a ibadetse hiçbir zaman... İnanıyorum demek ve sadece inanmakla yerine getirilecek bir şey değildir.